bir Şafii namazda bakacak. Allah Resulü sallallahu ve sellem. Yani ölçü nedir? Ölçü namaz, namazı namazı Resulullah'ın kıldığı gibi, gibi kılmaktır. Aleyhissalatu vesselam. Çünkü Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Salû kemâ ra'aytumunî usallî." Demiyor "Salû kemâ sallat Hanefi." "Salû kemâ sallal Şafii." ve'l-Hamli. Aişe sallallahu ve demiyor yani bakın falan nasıl namaz kıldıysa öyle kılın. Şafii Hanefi nasıl kıldıysa öyle kılın. Aişe sallallahu ve sellem diyor: sallu benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz öyle kılınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste diyor ki insanların namazdaki nasibi onda dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, bire kadar düşüyor Aleyhisselatü Vesselam. Niçin? Diyorlar ki bundan kasıt, bundan kasıt, kişinin namazı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namazıyla ne kadar örtüşüyorsa nasibi O kadar olur.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 Dolayısıyla İmam Ebu Hanife'nin dediği gibi en doğru yol budur. Ve bu kişiyi aynı zamanda hakka tabi olmuş kimselerin yoluna hakkıyla uymak manasında olduğu için bize herkesin kendi mezhebi var derken biz insanlara zaten şunu söylüyoruz. Diyoruz ki sen mezhebini terk et. Nedir bu mezhebi? Hayır. Biz diyoruz ki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 eğer İmam Ebu Hanife yanılmışsa, o halde İmam Ebu Hanife Hanife'nin feize saha'l hadife'ye mezhebi sözünü naklediniz. Ve o Hanefi olan birisine isim ve sıfat konularında İmam Ebu Hanife'nin isabetli görüşlerini naklediniz ve deyiniz ki, sen fıkıhta İmam Ebu Hanife'ye uyuyorsun, niçin peki itikatta ona uymuyorsun? İmam Ebu Hanife diyor ki, Allah yerde midir, gökte midir, Bilmiyorum diyen kimse kafirdir. Sen ise diyorsun ki Allah gökte değildir. Bu konuda sen İmam-ı Hanife'yi bu görüşünden ötürü mü itikatta terk ettin? Halbuki i̇mam bu Hanife'nin söylediği bu söz Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şu sözüyle örtüşüyor veya şu ayetle örtüşüyor. Taha suresi 5. ayette Er-Rahmanu ya da Mülk suresinde E'menetum men fis en yahsifa bikum el-ard Gökte olanı sizi yere batırmayacağından emin mi oldunuz? Ya da Zeynep bint Cahş'ın diğer Rasûl-üesselam'ın eşlerine karşı bazen övünürdü biliyorsunuz. Ahzab 37. ayetle o evlendirilmişti Allah Resûl-üesselam'le. Bazen diğer eşlerine karşı övünerek derdi ki: "Zevvecukum ehlukum ve zevwejni Allahu Teala min foku seb'a Sizi eşleriniz evlendirdi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 En başta sizi ondan ayıran şey siz nasıl kendinize hakem kabul edersiniz? Fe in fi şey'in ferudduhu ila Allah ve'r-Rasul. İn kuntum tu'minun billahi Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman onu Allah ve Rasulüne götürün. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bu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 Yani leş hükmünde gördükleri şeyleri şafiilerle verilir diye adam böylelikle adam ortaya fıkıh koyuyor. Ve hatta öyle cahilleri var ki neredeyse el i kıbleden görmeyecek kadar aşırı gidenler olmuştur. Dolayısıyla İmam-ı Şafi Rahimahullah'ın İmam-ı Şafi Rahimahullah'ın biliyorsunuz ahmet bir İbni Hanbel onun talebesi hepsi birbirlerinin talebeleriler ve birbirlerinden din almışlardır.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 Kişi ona uyuyorsa dersin başında dedik ki itikadi bir mesele ise, bu kişi mazur görülmez ancak fıkhi meselelerde mazur görülür dedik eğer hatırlarsanız. Yani o kişi günahkar olmaz istediği kadar mutahasib olsun. Ancak hevadan bir şey çıkartmış olmasın. Yani tek korkulan şey hevaya uymamalı uymamasıdır. Yani mezhebine iftira ediyor olmamasıdır.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 veya selefin fehmi dediğimiz işte İmam Ebu hanife ve diğer mezhep imamları da selefin kendilerindendir e, ashab tabiin ve tabiin dediğimiz kimselerdir dolayısıyla onların isimleri ile onların isimleri ile bizzat isimlerini kullanarak e, muhataplarımıza bağlı bulundukları bu imamları iyi anlamalarını sağlamak gerekmektedir. Herhîvallâhu alem. Evet. Bizim söyleyeceğimiz bunlar. Sorusu olan varsa yazsın. Sorusu olan yoksa zaten Ebu Musa Boşan'ın demin Musa'a bir tam uygun bir ders koydu gerçekten. Allah razı olsun. O da orada bir çalışma yapmıştı. Yalnız